Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Uhud günleriydi. Uhud savaşının en çetin zamanlarıydı. Savaşın ikinci etabında Müslümanlar düşman ordusunun kuşatması altındaydılar. Büyük bir panik vardı. Müslümanlardan bazıları kaçmaya başladılar. Çoğunluğu ise var gücüyle yeniden savaşmaya yöneldiler. Peygamber efendimizin karargahı da düşmanların saldırısı altındaydı. Bazı Müslümanlar süratle Peygamber efendimizin çevresinde etten bir duvar oluşturdular. Kısa zamanda müminlerden bir hayli şehit verilmişti. Savaşın en çetin yaşandığı bu zamanda vahşi Hazreti Hamza efendimizi şehit ediyordu. Peygamber efendimizin sağ kulu Büyük İslam kahramanı şehit düşüyordu seyyid şehitlerin efendisiydi, şehitlerin öncüsüydü. Savaşlarda iki elinde birer kılıç tek başına bir ordu gibiydi. Bu kahraman toprağa düşüyordu. Onun arkasından Müslümanların sancaktarı, Medine'nin ilk İslam bilgesi, Medine'nin İslam'a akın akın koşmasında en büyük emek sahibi Hazreti Musab bin de şehit düşüyordu. Medine'ye gelmişti. Gece gündüz çalışmıştı. İslam'ı temsil eden yaşantısıyla, İslam'ın inceliklerini ve insanı çok iyi bilmesiyle, bir de güzel sunumuyla, konuşmasıyla Medine sakinlerinin gönüllerine İslam'ı ulaştırmıştı. Şimdi ise Medine'nin bağrında uhut düzlüğünde yatıyordu. Müminler bir bir şehit düşerken düşman ordusu, Peygamber Efendimiz'e daha bir yakınlaşıyordu Müşriklerden Utbe bin nebi Vakkas Eline aldığı taşı Peygamber Efendimiz'e fırlatıyor Taş Peygamber Efendimiz'in gül yüzlerine geliyor Ve bir dişini kırıyordu Yine müşriklerden Abdullah bin Şeab Efendimiz'e iyice yaklaşıyor ve bir kılıç savuruyordu Bu darbeden Efendimiz omzundan yaralanıyor Dengesini kaybediyor ve çukura düşüyordu Çukura düştüğünde ise zırhının halkaları gül yüzlerine batıyor, gül yüzlerinde yaralar oluşuyordu. Müşrikler efendimizi öldürdüklerini sanarak sevinç naraları, zafer naraları atmaya başladılar. Gül yüzlerindeki kanlarla Peygamber Efendimiz Allah'ım, kendilerini Rablerine davet eden peygamberlerinin yüzünü kana bulayan bir topluluk nasıl kurtuluşa erer buyuruyordu. Çevresindeki şerefli arkadaşları Peygamber Efendimiz'i bu halde görünce dayanamadılar. Kendilerinin binbir yara almalarına, azalarını kaybetmelerine, aralarında çok sevdiklerini şehit vermelerine dayanıyorlardı da ama Peygamber'e bir taşın dokunmasına bile dayanamazlardı. Dediler ki, Ya Resulallah, bu müşriklere beddua etseniz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben lanetçi olarak gönderilmedim. Ben davetçi ve rahmetinçisiyim. Allah'ım kavmime doğru yolu göster. Onlar bilmiyorlar buyuruyordu. Peygamber Efendimizin şerefli arkadaşlarından bazıları Uhud Dağı'na çıkmışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Uhud Dağı'na yöneldi. Ama son derece yorgundu. Bir de gül yüzüne batmış halkalar çok acı veriyordu. Sayit bin Mansur eriyle Peygamber Efendimizin gül yüzündeki kanı sildi. Ebu Ubeyde bin Carrah halkaları çıkarmayı denedi. Ancak mümkün olmadı. Kalın halkalar kemiğe saplanmıştı. Hz. Ebu Ubeyde radıyallahu anh eğilip halkayı dişleriyle çekti. Halkayı çıkarmak çok zordu. Ancak birini çıkarabildi. Fakat Ebu Ubeyde'nin de bir dişi kırıldı. Hazreti Ebu Ubeyde ikinci halkayı da çıkarmaya çalıştı. Zorlandı ama çıkardı. Fakat bu kez de Ebu Ubeyde'nin diğer dişi kırılmıştı. Halkalar çıkınca bu kez daha çok kan akmaya başladı. Kanı durdurmaya çalıştılar ama başaramadılar. Hz. Malik bin Sinan, akan kanı durdurmak için ağzıyla yarayı kapatmaya çalıştı. Ama ağzı kan doldu. Kanın akışını durduramıyordu. Müşrikler ve Müslümanların çoğunluğu Peygamber Efendimizin öldüğünü sanıyorlardı. Hazreti Kağab bin Malik zırhın içinde olan Peygamber Efendimiz'i gözlerinden tanıdı. Ölmediğini anlayınca sevincinden ey Müslümanlar, ey ensar topluluğu, müjde, müjdeler olsun, Resulullah yaşıyor, Allah'ın Resulü yaşıyor, işte burada diye sevincinden yüksek sesle bağırıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam elini kapatıp sus, sus, yerimizi belli etme buyuruyordu. Ama Kab'in Malik'in sesi Uhud dağında yankılanmıştı. Bir hayli insan bu sesi duymuştu. Duyanlardan biri vardı. Peygamber Efendimizin azılı düşmanlarındandı. Mekke döneminde Peygamber Efendimiz'i her gördüğünde bir at aldım ve seninle savaşıp seni öldüreceğim gün için besliyorum diyordu. Bu azgın müşrik Übey bin Halef'ti. Peygamber yaşıyor sesini duyunca son derece rahatsız oldu Übey bin Halef. İçindeki kin dalga dalga büyüdü. Atına bindi, Efendimizin olduğu tarafa doğru sürmeye başladı. Übey bin Halef, cins Arap atı üzerinde, kılıcı elinde süratle geliyordu. Sahabe-i Kiram telaşlandı ve hemen Übey'in önüne geçmek istediler. Peygamber Efendimiz, Yavaş da olsa ayağa kalkabildi ve arkadaşlarını durdurdu. Araya girilmesini istemedi. ''Bırakın, bırakın gelsin.'' buyurdu. Peygamber Efendimiz, Ubey bin Halef'in defalarca meydan okumasına maruz kalmıştı. Ubey, ''Seni ben öldüreceğim.'' diyordu. Efendimiz aleyhissalatü vesselam ise ''Asıl ben seni öldüreceğim.'' buyuruyordu. Sanki birbirlerini düelloya davet etmişlerdi birbirlerine hudr meydan demişlerdi. Şimdi Peygamber Efendimiz ayağa kalktılar ve Ubey bin Halef'in karşısında bir dağ gibi durdular. Ubey atın üzerinde hızla gelirken daha bir yakınlaşmıştı. Efendimizin arkadaşları hemen araya tekrar girmek istediler. Übey iyice yaklaşıyordu. Peygamber Efendimiz arkadaşlarına geri çekilin, bırakın gelsin buyurdular. Daha sonra Sahabilerinden Haris bin Simma'nın mızrağını aldı. Ubey bin Halefe doğru bir iki adım attı. Ubey bir anda korkuya kapılıverdi. Atını durdurdu, geri döndü ve süratle kaçmaya başladı. Onu durduran ve geri dönüp kaçmasına neden olansa, Ubey önceki yıllardaki seni ben öldüreceğim dediğinde, Peygamber Efendimizin asıl seni ben öldüreceğim sözlerini hatırlaması oldu. Hatırladığı bir şey daha vardı. Peygamber ne diyorsa o gerçekleşiyordu. Şimdi Übey ölüm korkusuna kapıldı. Atını son süratle koşturuyordu. Peygamber Efendimiz: dur yalancı, nereye kaçıyorsun?" diyordu ve elindeki mızrağı atın üzerinde süratle giden Übey bin Halef'e fırlatıyordu. Mızrak Übey bin Halef'in omzunu sıyırıp geçiyordu. Übey atından düşüyor ve acı acı bağırıyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın fırlattığı mızrak Ubey'in boynunda hafif bir sıyrık bir iz yapmıştı. Ciddi bir yarası yoktu ama o büyük bir darbe almışçasına bağırıyor, sancılar içerisinde kıvranıyordu. Arkadaşları hayretler içindeydi. Ubey'e ne oluyor? Ubey kendisini korku anaforma bıraktı. Oysa yarasının hiçbir ciddiyeti yoktu. Hatta yara bile değil basit bir sıyrık diyorlardı. Ama Ubey bin Halef hem kıvranıyor hem de arkadaşlarına ben kesinlikle öleceğim. Muhammed beni öldüreceğini söyledi. Onun hiç yalan söylediği vaki değildir. Beni bu görünmez yara öldürecek diyordu. Çok geçmiyor Ubey bin Halef ölüyordu. Rabbani iklimin öncüleri peygamberlerdi, peygamber efendimizdi. Rabbani iklimin insanları sadece Zat-ı Kerim'den korkarlardı, ondan gayrısından korkmazlardı. Onlara ilişkin bir korku taşımazlardı. Hayatın ve ölümün sahibi Rahman-ı Rahim'di. Bütün varlığıyla alemlerin Rablerine bağlanmış olanlar ve o iklimin insanı olmuşların yüreklerinde Varlıkların korkusu olmazdı Ancak var edenden huşu duyarlardı Haşşet duyarlardı Korku duyarlardı Uhud savaşının bu kritik zamanında Peygamber efendimiz bir hayli kan kaybetmiş Yorgun düşmüştü Ayakta zor duruyordu Hz. Sa'd bin Ubade ile Hazreti Sa'd bin Muaz'a yaslandı Onların yardımıyla Uhud dağına tırmanmaya çalışıyordu bir kayaya tırmanmak istediğinde Yorgunluğu nedeniyle bunu başaramıyordu Vücudu kesiklikler içinde Bir eli parçalanmış olan Hazreti Talha Hemen iki büklüm oluyor Resulullah'ın sırtına basmasını istiyor Ve böylece kayaları bir bir tırmanıyordu Peygamber Efendimiz Uhud dağının Belli bir noktasına çıkabilmişti İleride oturan bir grup Müslüman vardı Gelenlerin kim olduğunu seçemediler ve hemen kılıçlarına sarıldılar Peygamber Efendimiz'in yanında bulunan büyük savaşçı Ebu Ducane hemen zırhını çıkardı O bir grup Müslüman da gelenlerin müminler olduğunu anladılar Az sonra aralarında Peygamber Efendimiz'i görünce çok sevindiler Ve hemen Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çevresinde yerlerini aldılar Bu grubun içerisinde Hatip bin Ebi da vardı Resulullah'ı kanlar içerisinde görünce yerinden ok gibi fırladı ve ''Ya Resulallah bunu sana kim yaptı?'' dedi. Peygamber Efendimiz Utbe bin Ebi Vakkas buyurdu. Hatip bin Ebi Beltağ'a savaş meydanına rüzgar gibi indi. Utbe'yi aradı. Utbe'yi ileride atının üzerinde heyvetli bir hal içerisindeyken gördü. Süratle yaklaştı, kılıcını bütün gücüyle boynuna savurdu. Utbe'yi olduğu gibi ve bir kütük gibi bir nesne gibi yere düşürdü. Hatip bin Beltağ, utbenin elbiselerini atını aldı ve sürekli Resulullah'a geldi. Utbeyi öldürdüğünü, elbiselerin ve atın utbeye ait olduğunu söylüyordu. Hatip ancak sakinleşebiliyordu. Hoşçakalın, Allah'a emanet olun.